Bir gün Hazreti Musa bir kafirle tartışır. Kimin haklı olduğunu anlamak için ateş yakmışlar. Ateşte yanmayan haklıdır demişler. Hazreti Musa ve kafir el ele tutuşup öyle geçmişler. Fakat kafir adam yanmamış. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a sormuş. Ya Rabbi Beni yakmayışını anlarım da. Kafiri niye yakmadın? Cenab-ı Hak buyurmuş. Bilmez misin yağmursa Biz dostumuzun elinden tutanı yakmayız. En güzel dosta tutunmak dileğiyle.